Maun suresi Mekke'de nazil olmuş olup 7 ayettir. Adını yardımlaşma manasına gelen son ayetinden ve sureye genel olarak hakim olan konudan almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Baksana şu dini mahşer ve hesabı yalan sayana o yetimi şiddetle itip kakar muhtacı doyurmayı hiç teşvik etmez vay haline şöyle namaz kılanların ki onlar namazlarından gâfildirler kıldıkları namazın değerini bilmez namaza gereken ihtimamı göstermezler ibadetlerini gösteriş için yapar zekat ve yardımlarını esirger vermezler